Kalplerimizi envar-i imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Siyahatımızı eyle. Aklımızı dini mübini İslam'ı anlamada meseleleri midrik eyle. Şeytan aleyhi maestekkanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Hakikata bizleri münkad Batıla karşı gönüllerimizde hissi tuğya nişsan cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi ağabeyle. Daniel. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürseliğin. Velhamdülillahi rabbil <Gülüyor>. alamin. Muhterem Müslümanlar, ruhunda, manasında, kendisini ifadede kullandığımız kelimede fedakarlık,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 Dünyevi hayatınız, ahiret hayatınızın merdiveni basamağı haline getiremeseydiniz, şu nimetlerin ve şu zevklerin de faydası olmayacaktır. Göz görebildiği kadar nimetlerden istifade ede dursun. Kalp en ince duygularına gelip çarpan şeylerden haz alsın. Kafa en makul şeylerin terkip ve tahlilini yaparak zevkten kendinden geçsin. Ağız bin bir çeşit nimetleri bir zevak gibi tad alıp tad almayı başkalarını anlatan bir tadıcı gibi, bir teftişçi gibi bütün nimetlerden tad alsın. Fakat siz bu tad aldığınız, bu mazhar olduğunuz nimetler ve şayet ahireti istihsal edemezseniz, ahiret sofrasını sofranızın yanına getiremezseniz, zail olup giden her şeyin verasında vakı bir nimetin kokusunu duyamazsanız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 Kemal ubudiyetle kulluğunu ilan eden insanların içinde Mevla'ya el kaldırıyor gibi kaldırıyoruz. Mevla'nın namütenahi insanları nimetleri insana ulufenevinden dağıtıldığı zaman orada sadıkla sadık olmayana bakılmaz. Orada liyakati olanla olmayana bakılmaz. Orada hak etti etmedi denilmez. Bir hadisi şerifte var ki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 Dai dar olmayan, ahiretlerinden ötürü endişeli bulunmayan az dahi olsa bulunmayan insana insan nazarıyla bakmıyorum. İnsanlarla alakadar kadar olmayan, onlarla derin münasebetten ötürü lezzetleriyle mütelezziz elemleriyle müteellim olmayan gerçek manada insan olamayacaktır. Allah bizi gerçek manada insan eylesin. İşte Rasul Ekram sallallahu aleyhi ve sellem bize bu duyguyu getirmiş.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 Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın bu duasına açıktan açıa icabet buyrulduğu mevzuunda sahabiden hiçbir şey nakledilmiyor. Yalnız ben kendisine çok itimat ediyorum. İnşallah sözü doğrudur diyorum ve bu mevzuda çok ümit varım. İbn Abbas diyor ki ben Resul-i Ekrem'den hiç ayrılmadım. Müzellife de yanı başında bulunuyordum. Arafat bütün gün dua ile geçmişti. Bütün gün ağlamış, sızlamış, dilhun olmuş ilgir olmuştu. Müzzelifeda Resul-ü Ekrem sabah kadar yatmadılar. Yine dua duayal vardılar. Müzzelifede esasen istirahat buyrulur. Müzzelifede Hacı istirahat eder. Arafat'ta ayakta durur, yorulur da gelir Müzzelifede istirahat eder. Şafaktan sonra da kalkar sabah namazını kılar. Güneş doğuncaya kadar vakfe yapar. Ama Resul-ü Ekrem bütün hayatını ümmetine vakfeden, himmeti milleti olan Himmeti insanlık olan resul Aleyhisselatu Vesselam, o gece de sabaha kadar yatmadı. Başını secdeye koymuş ümmetini dilemişti. Mahşerde nasıl ümmeti ümmeti diyecek, müztelifede de ümmeti ümmeti diyordu. Keşfi sadıkla, müşahadeyle dünyaya geldiği zaman bezleri içinde depinen o masum çocuk, nasıl ümmeti ümmeti dediğini ehli keşif, ehli müşahede anasında naklen bize söylüyorlar.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 Bütün his aleminiz tersümüş. Siz böyle tam ümitsiz, ne umut bir hava içinde düşünürken birdenbire devenizi başınızda bulu veriyorsunuz. Ne kadar sevinirsiniz. Siz yolunuzu tu getirdikten sonra, mescitten uzaklaştıktan sonra, kalbi hayatı yıkıp para ettikten sonra Mevla'ya dönmenizi Mevla bundan daha fazla beklemektedir. Dönerseniz ondan daha fazla memnun edeceksiniz.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 İç duygular içle taif terazisiyle onun marifetini tartıyoruz. Öyle sonsuz bir nimet, öylesine sonsuz, na mütenahibi bir rahmet buluyoruz ki onu adeta bunalıyoruz. Onu ölçme, tartma ve takdir etmede bunalıyoruz. Hayretten kendimizden geçiyoruz. Bu sonsuz nimetin Mevla-i Müteal hepimize ihsan eylesin, duyursun, tadırsın ve böylece tertemiz bir hayat yaşamaya bizleri muvaffak kılsın.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 Bir derece kazanıyoruz. Mevlai Müteale doğru bir terakki kaydetmiş oluyoruz. Durumumuz değişmiş oluyoruz. Biz artık ümmi kimseler değiliz. Biz Allah'ı ilmin irfanın ışığı altında bilen kimseleriz. Biz bu sarayın adabını bilen kimseler haline gelmişiz. Bina alay. Ümmilerin yaptığı suyu edeplerin kutuna bakılmadığı gibi. Onlara nazar-ı müsamahıyla bakıldığı gibi bizim kusurumuza bakılmayacaktır. O huzurun adabına riayet etmemiz istenecektir. Allah'a kurbiyetiniz nispetinde işlediğiniz günahların cezasını çarçabuk göreceksiniz. Daha açık bir dille arz edeyim, ne kadar iyi mümin iseniz, işlediğiniz günahların cezasını o nispetle dünyada çekeceksiniz. Bu küçük cinayetlerin cezasını Allah dünyada verecektir. Bizi bağışlasın, vermesin, kusurumuza bakmasın bizim, onu bilemiyor, huzuruna edemine riayet edemiyoruz. Ama asırlar var ki ömrümüz mütemadiyen isyanla geçiyor. Biz isyan gördük, hata gördük, tuğyan gördük, İsyan ve tuğyana alıştık, biz de isyan ediyoruz.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 azabından da tir, tir titriyeceksiniz. Ömer 6 ayda hesabını veriyor. Tertemiz olarak Mevlaîmü Teâlî'nin huzuruna gidiyordu. Biz de burada çektiğimiz şeyler inşallah günahlarımıza kefaret olsun. Kimisi çeker. Kimisi ıstıraba maruz kalır. Kimisi ödür, kimisi evladı iyalini kaybeder. Kimisi de bizler gibi perişanlar, sergerdanlar, yaralılar, bereller.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 İnayet elini uzatın ki inayet elini uzatsın. Tebessüm edin ki rahmeti size tebessüm etsin. Mahsiyetten iştinaf edin, ondan uzaklaştırıcı her şeyden kaçın ki rahmeti size yakın olsun. Semahat ruhuyla, civanmetlik ruhuyla, mürüvvet ruhuyla yaşamaya çalışın akşama kadar. Onun adını dilinize dolayın bir dizheban edin. Gezerken, tozarken hep onu anın.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 aminlerinizi nefsime söylenen aminler gibi kabul ederim. Siz nasıl kabul ederseniz ediniz, Mevla-i Buteala karşı perişan halimizi ifade etme, yıkık iç alemmizi dile getirme, onun ululuğunu, azametini, o mevzuda yapabileceğimiz, yazabileceğimiz, virtizeban edebileceğimiz destanı nakledebilme,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 vermeyi ondan bekliyoruz istiyalim Allahu Teala ve Teke des Hazretleri bizlere lütfüylesin. Subhana Rabbiyal Aliyal Al Wahhab. Amin. Audhu Billahi min ash-shaytanir Rasim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi Maliki yom edin. İyakana ve iyyâke nesta'în. İhden astratal istaqim.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 وسل وسلم وبارك على سيدنا محمد في آخر دعاً اللهم سل وسلم وبارك على سيدنا محمد والهして سيدنا محمد وال teenage وال从 سيدنا محمد وال служителين، وال drunk and boys And classrooms سيدنا محمد اللهم إنا أسألك بأن أنك أنت الله لا إله إلاً أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ونحد اللهم إنا أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد يحيي ويميد وهو حي لا يموت بيدي الخير وهو على كل شيء قدير La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Kuntümne Zalimeen, Ya Erhamer Rahimin, Ya Ekremel Ekremin, Ya Eşfe Şafi'in, Ya Rabbi senin adınla, Sana Hamdü Sena ile başladık. Duayı, duanın başını senin kitab-ı keriminden intihap ettik. Biz duamıza, kendi sözlerimize başlamadık. Senin sözün nafizdir, senin sözünle senin kapını çalıyoruz. Habibi Edib'ine söylettirdiğin İsmi Azamla senin kapını çalıyoruz. Onunla duamıza başlıyoruz. Dergah-ı nezd hadiyetinde dualarımızı makbul eyle ya Rabbi! Bizleri makbul eyle ya Rabbi! Ya ilah-ül alemin ve ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Binlerce fedakarın, yüz binlerce hasbi insanın el açıp sana dua duayla vardığı şu dakikada sana kalkan eller arasında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 Kalkan eller arasında mücrimi, sadıkı, günahkarı, günahsızı birbirinden ayırt etmeden hepsine aynı nisbette ihsanda bulunurlar. Sen ihsanını ammeyle ya Rabbi! Hepimize lütfeyle ya Rabbi! Bizleri boş çevirme ya Rabbi! Ya ilahe el alemin ve ya ekrem el ekremin! Bize lütfettiğin şu dünyada senin nimetlerinden istifade edip sana ulaşmak, vasülü il Allah olmak, senin mübarek cemalini, cemaliba i kemalini müşahede etmek için bu nimetleri değerlendirme lütfuyla bizleri serfiraz ile ya Rabbi. Nimetlerini cenneti, cemalullahi kazanma istikametinde merdiven basamak, mukaddime kılma, lütfuyla bizleri şeref yâbeyle ya Rabbi, serfiraz eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Âlemin ve Ya Ekremel Ekremin. Bin bayramda, belki yüz bin bayramda milyon defa el kaldırsak, sana dua dua yalvarsak,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 yapmamız gereken şeyleri yapmaya bizleri muktedir ile Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin yük çok ağırdır, vazife ve mesuliyet çok ağırdır. Altından kalkamayacağımız kadar, sesimizi soluğumuzu kesecek kadar ağırdır. Altından kalkma mevzunda da ciddi gayret gösteremedik şimdiye kadar. Sen lutfunla bizleri faydalar ile Ya Rabbi! Bu hizmette bizleri muvaffak ile Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin! Asırlardan beri kefere ve fecerenin tahakküm ve tasallutu altında, bu millet çok derbeder oldu, çok perişan oldu. Hususıyla son asırda hayatta olanıyla, şehidiyle, vefat etmişiyle çok da oldu. Gönüller çok derbeder oldu, dilgir oldu. Sen kırık gönülleri, ya ilahel alemin, sürur ve huzura kavuştur Ya Rabbi! Bizleri ıstah ile Ya Rabbi! Vaziyetimiz kendilerini rahatsız eden, şu Heda Muhammed aleyhisselatu vesselam rahatsızlıklarını sona erdir Ya Rabbi! Bizlerin içimizi ve dışımızı ıslah eyle Ya Rabbi! Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekrem'e'l Ekrem'in şu dakikada dergâh-i nezdühühühiyetine belki yükselen binlerce, milyonlarca dualar vardır. Çok sadık ağızlardan dualar sana doğru yükselmektedir. Onların çoğunu çok defa, pek çoğumuz dinledik. Seslerinden, seslerinin tonundan, Havalarından, senin nezdühühühiyetinden ne kadar makbul oldukları kokuyordu. Huzuru Resulullah da kim bilir nice mecnunlar, meczuplar, mektunlar vardır. El açıp etek açıp yalvarıyorlar şu dakikada, onların dualarına icabet ederken,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 Millet olarak faydar eyle ya Rabbi! Ya ilah el alemin ve ya ekrem el ekremin! Asırlar var ki senin Kadim kerim kitabın dili anlaşılmaz, hal anlaşılmaz bir kitap haline gelmiştir. Evlerden asılan ve manasına uygun Hürmetten daima mahrum tutulan, anlaşılmaz bir hürmetisiyle kendisine mukabele edilen bir kitap haline gelmiştir. Onun manasını anlamak suretiyle ona hürmet etmeye şerefiyle bizleri zeri şeref yâbe ya Rabbi! Halini dini, dilini anlamak suretiyle serfiraz eyle ya Rabbi! Kur'an-ı Muhyiddür Beyan senin kelamındır, senin kitabındır ve fakat bugün gurbettedir. Dilinden anlayan yoktur, ona el uzatan yoktur.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 şu Kurban Bayramı, binlerce Nebi'nin pervane gibi onun etrafında döndüğü Kurban Bayramı, Habib-i Edi bin sallallahu aleyhi ve sellem son hacıyla vedasıyla idrak buyurdu, yaşadı, o bayramdan istifade edilmesi lazım geldiği şekilde istifade ettiği Kurban Bayramı, hakkımızda bayisi rahmet ve sebebi mağfiret ile ya Rabbi. Ya İlahe el alemin ve Ya ekrem ekremin,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 Bu bizim arzumuz isteğimizdir. Ama bizim arzumuz isteğimiz olarak mücrimlerin arzusu isteğidir. Belki kabul etmezsin. Ama bu aynı zamanda Habib Edib'in arzusu ve isteğidir. Sen O'na işfetü şeffat edin, şefaat dile şefaatini kabul edeyim dedin, işte O'nun bu duasını kabul buyur Ya Rabbi. Şefaat cani perver. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkımızda şefaatçı Ya Rabbi. Dünyevi ukrevi durumumuzu mamur ve faydar ile Ya Rabbi. İç ve dış alemimiz ıslah ile Ya Rabbi. Bayramı iyi geçirmeye bizleri muvaffak ile ya Rabbi. Bize civan, mertlik, cömertlik, mürüvvet ihsan ile ya Rabbi. Ele aleme el uzatma şeref ile şeref yap eyle ya Rabbi. Ahlakı aliyenle bizleri mütekallik ile ya Rabbi. Kur'an'ın ahlakıyla mütekallik ile ya Rabbi. Onu hayatımızda hayat eyle ya Rabbi.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 Sen, senin azametine uygun kulluğu bizden bekleme, sen bilirsin ya, bizim aczımıza, zafımıza merhamet et. Aczımız ve zafımı nisbetinde gelen şeyleri ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Belki senin azamet ve üluhiyetine uygun kulluk yapamadık, seni hakkıyla anamadık, senin irfanına, sana karşı olan irfana, izanı, pervanı olamadık. Ama şu kadar yaptık, senden başkasına secde etmedik. Başkasının karşısında eğilmedik. Ben kırmadık, boyun bükmedik. Sen şaissin ki hiç muta Sen şaissin hiçbir hiç bir karşı ben kırmadım, boyun bükmedim. İşte sadece huzuruna bununla geldim. Sen heyecanlı bu kalbim istah eyle ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Temizlenmiş olarak camiden çıkma lütfeyle ya Rabbi.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 ne olur içinde bulunduğumuz şu girdaptan bizleri kalaz eyle ya Rabbi sahili selamete çıkar ya Rabbi ya ilahe el veya ve ya ben ne diyeyim ne söyleyeyim halimiz meydandadır, kırık dökük, şan halimiz meydandadır. Secdesiz başlarımız meydandadır, kirli vicdanlarımız meydandadır. Sana kalkmaya titreyen, utanan ellerimiz meydandadır. Sen merhamet ve mahvet ile ya Rabbi. Sana ne diyeyim ya Rabbi sana kulluk yapamadık ki. Bir şey isteyelim, bir şey dileyelim.